Ve cennet çarşısında Rab'lımızın cemalini doya doya görmeyi nasip etsin.、Amen. Evet kardeşlerim, bugün sizlere、e, bir yeni ders silsilesine başlamak istiyorum. Ders konuların İslam akidesi nedir? Ehl-i sünnet ne demektir? Kime ehl-i sünnet denir? Akide nedir? Selef kimdir? Halef kimdir? Ehl-i Sünnet'in özellikleri nelerdir? Bunun üzerine seri derslere başlamak istiyorum. Allah izin verirse önümüz Ramazan ayı. O ayda da her gün gücümüz nispetinde bir kaydedir. Bir kaydeyi işlemeye gayret edeceğim inşallah. Allah bana anlatma hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Biliyorsunuz ibadetlerin başlığı, kabulü veyahut kabul edilmemesi veyahut insanların gidişatını düzenlemesi iyiye veya doğruya veyahut insanların kendilerini hakka nispet etmeleri hep öğrendikleri nedir? Akide ile alakalıdır. Veyahut birine mümin deme veyahut birine müşrik deme küfürde itham etme bunların hepsi akide ile ki devi meselelerle alakalı nedir meselese meseleleridir. Onun için doğruyu öğrenip hayata geçirme、e, ve tekrar bir bilgi tazeleme ihtiyacı duydum. İnşallah hayırlara vesile olur. Belki dersler birçok arkadaşım bildik dersleridir ama kaçırdığımız noktalar olabilir. Tekrar tekrar tazelersek bunun fayda vereceği inancındayım kardeşler. Ev.、Evet. Çünkü biz öyle bir ümmetiz ki, öyle bir、e, Peygamberin ümmetiyiz ki, o Peygamber Ali sallallahu aleyhi ve sallam bizleri gecesi gündüzü gibi、evet. aydınlık bir yolda bırakmıştır. Hatta gökte kanat çırpan kuştan dahi bize ne yapmış、evet. haber vermiştir. Hatta hatta bir Ayak yoluna tuvalete hangi ayakla girip hangi ayakla çıkacağımızdan dahi bize ne atmış haber vermiş cennete gidecek ve cehennemden saklanacak her şey bize ne atmış öğretmiş ve en son ne demiş asabını toplamış ben söylediğini anlattın mı、evet. ve Allahı da azze ve celleyi de Anlattığına dayalı asabının tasdikinin üzerine ne yapmış şahit kılınmıştır. Biz tamamlanmış, yaşanmış ve tasdiklenmiş, razı olunmuş bir dinin neyi uzantılarıyız. Öne ise onlar bölünmediyse, onlar parçalanmadıysa, o dine sarılıp altın çalı yaşamışlarsa ki asli saadet dediğimiz, bizler de bu akide üzerine gidersek ne yaparız? görünmeyiz, parçalanmayız. Önemli olan burada çokluk değil. İbrahim gibi tevhid ehli olmak. Önce bunu yakalamak. Birçok insan mesela yaşamış olduğumuz toplumda önce Hayrettin Karamanlar gibi Türkiye'de onun dışında Muhammed, Abdülh, Cemalettin, <gülüyor> Tufkani gibi zindikler bunlar dinde telfit diye bir şeyler çıkartarak işine geldiğini mezheplerden al hangisi hoşuna gidiyorsa yap düşüncesini yayarak Kur'an ve sünnetin önüne ne yapmışlardır? Sekler çekmişlerdir. Bugün kitap sünnetle amel etmeye kalktığında birçok insanların kafirdi veyahut mezhepsizdi veyahut dört mezhebe uymayan işte şöyledir, böyledir sözleri bunların bol bol yaptığı hatalardan kırdıkları çam bardaklardan kaynaklanan meselelerdir. Yoksa dinde herhangi bir mesele olduğunda nereye götürülür? Allah'ın kitabına Resulullah'ın sünnetine. Bu şaşmaz. Bu kantar asla eksik tartmaz. Fazla da tartmaz. Olduğu gibi ne yapar? Tartar. Gözünün önüne ne yapar? Koyuverir. Onun için önce biz bunların ne olduğunu ne yapalım? Öğrenelim kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Ama bunları öğrenmeden önce de şunları bilmemiz gerekir. Ömer geliyor diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Anam babam sana feda olsun diyor. Allah Resulü diyor ki hayır olmadın. Neden ey Allah'ın Resulü? Nefsinde diyor. Yani anayı babayı bir yerde feda edebilirsin ama nefsini de bu dine feda etmedikçe ne yapmıyorsun? Ne yapıyorsun? Gerçek iman etmiş sayılmazsın diyor. Nefsim de yallahın resulü mü? Nefsim de diyor. Ve ot bir gün Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bir şeyler anlatırken hemen Ömer gidiyor Yahudilerin okumuş olduğu Tefvat'tan bir kaç sayfaya getiriyor. Ey Allahın Resulü diyor. Bak diyor Allah'ın ayetlerinden diyor bir ayet var elimde. Yani Yahudilerin bunları okuyayım mı? hemen alıyor oradan bir şeyler okumaya başlıyor bir bakıyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gözleri kırmızı, boyun damarları ne yapmış? Şişmiş hemen diz çöküyor vallahi Allah-ı Rab seni Resul dini de İslam olarak kabul ettik ey Allah'ın Resulü deyince Aleyhisselatü Vesselam sakinleşiyor ve kardeşim Musa aranızda olsa o da benim getirdiğimi tasdik etmese and olsun ki yoldan çıkmış sapkınlardan olur diyor. Bakın bunlar çok önemli mesele. Biz bugün Musa aleyhisselam aramızda olsa bir şeyler getirse onu bile kabul etmezken nasıl olur da bugün birilerinin sözlerini Allah'ın ve onun Resulü'nün sözünün önüne ne yapıyoruz? Çok rahatlıkla geçirebiliyoruz. Helalda, haramda Ahkamda herhangi bir meselede ne yapabiliyoruz? Çok rahatlıkla falanın sözü, filanın sözü Allah'ın ve onun yer içindeki razı olduğunun sözüne ne yapıyor? Geçiyor. Ve kardeşlerim en çok oynanan kelimelerden birisi nedir biliyor musunuz? Ehli Sünnet kelimesidir. Tasavufa git, tarifata git, ehli Sünnet biziz der. Giyinişi, şekli, konuşması farklıdır. Şia'a git. Biziz Ehl-i Beyt'ten geliyoruz der. Onlar ayrı bir renk vermiştir. Falanı filanı ayrı bir renk vermiştir. Öyleyse bunlar nedir? Biz bunun içine ne yapalım? Bir girelim. Bu kelimeleri ne yapalım? Bir işleyelim. Ama işlerken de zikrettiğimiz ayetleri bir düşünelim, not alalım. Vakayı şöyle bir gözümüzün önünde bir geçirelim. Düşünün vakalardan bir tanesi ilk işleyeceğim ayet. Al-ıbran suresinde bir ayin. Hepiniz numarasını bildiğiniz için söylemeye gerek duymayın. Yahudiler ve Hristiyanlar ne diyorlar? Biz Allah'ı çok seviyoruz. Ama Muhammed'i sevmiyoruz. La ilahe illallah Musa Resulullah. La ilahe illallah İsa Resulullah diyorlar. Ama Allah Resul'ün ismini ne yapmıyorlar? Zikretmiyorlar ve kabul etmiyorlar. Bakın sevmiyoruz diyorlar. Ama Allah'ı seviyoruz.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 Tabi olmaktan gelir. Ben Peygamberi seviyorum veya şu kadar salavat çekiyorum değil. Ondan gelen bir şeyi reddetmen senin için nedir? Bela olarak yeterlidir. En basitinden bir adam yemek yerken tutuyor, söylellen götürüyor. Allah Resulü ne diyor? Saylen. Adam diyor ki kalkmıyor yani kalkmıyor şey istafrıla. Yiyemiyorumdur. Yiyemiyorum. Yiyemiyorum Öyle kaldı. Adamın eli ne yapıyor? Kuruyor. Hacer Askalani diyor ki bu adam kibrinden dedi Allah Resuluna de ne yaptın? Etkin oldu. O adam böyle oldu. Bak sadece şundan yem. Bak şundan yeme. Din de bu bir nedir? Emirdir. Ona Müslümanın ne yapması? Tabi olması gerekir. Ve kibir insana ne yapar? götürür. Bugün iblis ebedi cehennemlik oldu mu? Olma sebebi nedir? Allah Hazreti Celle ne dedi? <gülüyor> Sevdet et. İblisin? Sevdet mi si gerekiyordu? Ne yaptı? Lafrett. Söz söyledi. Mazeret söyledi. Yani kıyas yaptı, aklı yittti. İşte İslam alimleri diyor ki Allah kendilerinden razı olsun, kıyamete kadar geleceklerden de büyük adam olmak istiyorsa mazeret sahibi olmayacaksın. Mazeret sunan insanlar iblis misalleridir. Vay şöyle oldu da böyle oldu. Hata hatasa, direk kabul edip tövbeye gidersen Allah onu ne yapar? Adem gibi yükseltir. Bir söz söylerse iblis gibi onu ne yapar? Alçaltır diyor. Bakın bütün vakalarda da bunu görürsünüz. Allah bizlere hayır versin. Demek ki alimlerin 31'li Allah Azze ve Celle beni seviyorsanız. Ve sula kabul、evet. olunmuyor. E şimdi kardeşlerim bazı terimleri öğrenmemiz gerekir. Bunlardan birincisi akide kelimesi. Akide kelimesi devamlı kullanılan bir kelimedür ve ibadetlerin kabulünü tayin eden akide'dir. Akide bozuksa amelin hiçbir anlamı nedir? Yoktur. Hatta bazı harici tekfürü dediğimiz insanlar Ya cehalet mazeret tabii canım olmaz olur mu? Ama akide de mazeret olmaz. Amel de mazeret gibi böyle salak salak konuşuyorlar kafasızlar bazen. Halbuki akide yoksa amelin ne anlamı var? Yani bir ibadetin kabulündeki esas nedir? İhlastır Allah için yapılmış yapılmamasıdır. Eğer ihlas yoksa amelin bir değeri yok ki. Hiçbir anlam yok. Yani güya Allah'ın indirdiğiler hükmet derler, hüküm Allah'ın derler, kendileri dinde ne yaparlar, işte bu da onların akidesidir. Akide kelime olarak kardeşlerim bu kata gittiğinizde sıkı sıkıya tutma, yapışma, bırakmamak üzere yakalama gibi manalara girir. Yani sözdük karşılığı budur. İslam topluma baktığımızda ise toplum akide deyince kaynağının haktanlı batıldanlı olduğuna bakmayıp kalbine itikat ettiği her şeydir. Mesela birisi diyor ki kandiliniz mübarek olsun ya hemen ooo sizin de olsun canım olmaz mı? Yani kandiline <gülüyor> girmez. Veyahut işte bir bidat herhangi bir şey söylese seni de mübarek olsun mübarek kelimesini de arkaya sokar devam eder. İşte 3 aylar girmiş 3 aylarda şu yapılır çarşamba şu namaz, perşembe bu namaz, cuma bu namaz adam doğru mu yanlış mı ne yapmaz gider. İşte halkın anladığı akide kardeşlerim kaynağının haktanlı batıldanlı olduğuna bakmaksızın itkat ettiği her şey yani inandığı her şeydir. Maalesef böyle inanan insanlarla、e, uğraşma akideyi anlatma köre Renk anlatma veya azgın bir deveye hendek atlatmaya benzer. Ben deveyle karşılaşmadım ama çok körlerle karşılaştım. Hakikaten renk anlatmaya çalıştım, anlatamadım. Çünkü adam hiç görmüyor. Görmediğince kap veren, siyahı anlıyor. Ama onun dışında bir şeyini yapmıyor, anlamıyor. İşte aynı halkın itikat ettiği, yani kalbini bağladığı, mesnetsiz şeylerde. Aynı körün karanlığı gibi kardeşlerim. Bir türlü ne yapamıyorsun, çıkaramıyorsun. Tam henden başına geliyor. Bunca ahalim bulamamış da seni buldun geri hendeye pap diye düşün. Çıkaram. Seni de çekiyor. Çekmeye çalışıyor. Ama İslam ıslahında akide ise Allah'ın ayetleri ve رسولunun sahi sözleridir. Ve bunun üzerine hiçbir söz beyan Bina etmemedir. İslam akidesi Allah Azze ve Celle'nin sözleri yani ayetleri ve Onun Resulünün sözleri, ama sahih olan sözleri ve bunun üzerine hiçbir söz bina etmemedir. Akide budur. İslam akidesi neymiş budur. Her şey kardeşlerim bu ikiye ekleme ve çıkarmadan sonra başlıyor. Bunu anladınız mı? Yani bozulmalar birini kabul edip birini reddetme veyahut her ikisini de kabul edip bunlara bir şey eklemelerden sonra kaynaklanıyor. Misal Allah Azze ve Celle'de müşkülat var mı? Bazı grupları saymazsak yaratıcı olmasında bir müşkülat nedir? Yok Kur'an Allah'tan gelmedir. Resul'da müşkülat edenler var mı? Var mealcı dediğimiz,、yani、bizim tarafı konuşuyoruz. Şimdi Kur'an bize yeter diyen birisine baktığımızda akide denene, namazda müşkülatı var, peygamberde müşkülatı var, şefaatte müşkülatı var, kabirde, kıyamette yani müşkülat olmadı adamın kendinde müşkülatı var. Tabi işte zaten Kur'an'a bakış Kur'an bana yeter diyor kendisi tercüme ediyor. Hatta ben namaz kılmasını gördüm bazı mealcilerin ayakta dikiliyor. Allah'ın diyor veşi her taraftadır diyor, kıbleye dönmüyor, rüküye gidiyor, rüküden secdeye gidiyor, kalkıyor. Ne yaptın diyor, namaz kıldın, nasıl kıldın mı? İşte böyle diyor. Veya kılmıyor, hep böyle münafışa, yani onlara göre münazara. Ne yaptın?、E, salat diyor, münazara, Allah'ı zikirdir diyor. Biz sabahtan beri ne yapıyoruz? Namaz kılıyoruz diyor. Yani salat kelimesini Allah'ı zikre çeviriyor ve ne yapıyor? Namaz da kılmıyor herif. Yani namazı da ne yapıyor? Yani birini alıp da birini bıraktı mı ne yapıyor? Sapıyor kardeşlerim. Allah'ı aldın, Resul'u da aldın, bunda bir müşkülat yok. Ama bunun dışında bir şey eklemeye başladığında gene müşkülat başlıyor. Mesela Allah'ın ayetlerinde şüphe, şek, ihmal var mı? Var mı baba yiğit var diyecek? Tabi tekrif edilecek. Yok. Şimdi bunda yok ama Resulün Sünnetine gelince şaşı bakan var mı? Var. O diyor bizim gibi bir insanın nedir? Sözü diyor falan. Hadi diyelim ki onda da yok. Kim? Yok zaten. Kur'an ve Sünnet nedir? Bir bütündür. Ama bunun dışında birileri başlıyor şimdi. Diyor ki. Ogünki din onlar için geçerliydi. Sigorta yoktu, borsa yoktu, uçak yoktu, şu yoktu, bu yoktu. E diyor şimdi bizimki. E diyor bunlara bir cevap lazım. Bunlar Kur'an'da, Sünnet'te yok. Diyorum ki şimdi din eksik mi lan? Yo tamam diyor. Kemal、e、erdi mi diyor? Erdi. İman edilen bir konu var mı? Yok. Unutulan, kaflet edilen var mı? E, yok. E bu nedenli nereden çıkarıyorsun bunları? Lan bu sözleri. Ya kardeş diyor yanlış anlama diyor. Bak o zaman tamam diyor. O zaman bir teknoloji yok, telefon yok, haram helal bu kadar yok diyor. Ne yapıyor bu adam şimdi? Allah'ın verdiği aklı kullanarak güya Allah'ın unuttuğu, Resul'un anlatmadığı bir şeye bugün bir helal haram getiriyor. İşte diyor ki ya işte buna diyor ümmet diyor icma etmiştir. Ya buna bakıp da ne yapacağız? Kıyas yapacağız diyerek ne getiriyorlar icmaya ve kıyasla gidiyorlar. Bakın kardeşlerim Kur'an ve Sünnet'te ihtimal var mı? Zan dediğimiz bir şey yok. Yok. Var diyen zaten imanından ne yapar? Olur. İcma diyelim. İcmayı dinde delim. Edirleyi şeriiğe ihtilafın、e, halinde bir rucu olarak gördüğümüzde icma. Kimin icması? Bugün Ebu Bekir ve Ömer iki şeytandır diyen icma etmemiş mi? Kan abdesti bozar diye bir ümmet icma etmemiş mi? Veyahut iman artar eksilir icma etmiş mi? Birisi de ne demiş? İman kalpten tasdik dille ikrar demiş. O da icma etmiş. İcma deyince kimin icması? Eğer zan ifade eden bir şey varsa... Bunlar edinleyi şeriyeden ne yapmaz? Olmaz. Bugün bakın şu yaşamış olduğumuz toplumun laşkalının sebebi, şu akidedeki bir birlikleri sağlayamadığımız. Yani Kur'an ve sünnete insanları döndürsek, müşkilat ne yapmayacak?、Kalmayacak. Renk ortaya çıkacak. Kırmızıysa kırmızı, yeşilse yeşil, aksa ah. Ama icma, kıyas, fukaha, ben bilmem, merkez bilir, şeyh efendi bilir, merkez efendi bilir dedi mi, iş karışıyor. Bir de Allah ve Resulünün önüne duvarlar ölürmeye başlayınca, <gülüyor> akide de gidiyor. <gülüyor> Gelin mesela Hacı Bayram'a, Peygamber aleyhisselamın namazıyla ne alakalı sen rafı doldur, bir tane kitap satılmaz. Adam gelir, hocam namaz hocası lazım. Tamam, al. Hadislerle, şeyh albani namaz kitabı. Bakar bakar şimdi. Yok hocam bu bana lazım değil. Ya, namazın hocası kim? Gelin beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece namaz kılın diye ümmete namaz öğreten ki Allah'ın Resulü öyleyse namaz hocası Allah'ın Resulü. Üç gün Cibril'in talim ettirdiği sonra ashabına öğreten ki peygamber ama kimin yazdığı belirsiz kadınlar yarım durur erkekler tam durur şekilli mekilli bir şeyi ha, ana bu diyor. Dualar farklı, rükünler farklı. Hiçbiri birbirine tutmuyor. Bunu ne yapıyor alıyor? İşte bakın, akidedeki bozukluk bu. Akidenin anlaşılmaması ölçünün, tartının kaştığının göstergesidir. Bugün şimdi şu kaç kira, kaç santim? Bunun. gramını ve santimini tutturabilmeniz için bir metre alacaksınız burayı ölçeceksiniz ağırlığına da ne yapacaksınız hassas bir terazi olacak koyup ölçeceksiniz dindeki mesele de Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle çözülür. Kardeşlerim bütün insanların akılları bir araya getirilse en akıllı insanların görüşleri alınsa ya Allah'ın hangi ayetine E, eşkelebilir. Hangi meselemizi çözebiliriz Allah aşkına? Bugün bakın en akıllı insanların sözleriyle mezhepler çıkmış kardeşlerim. Kader meselesine bakın. İlk pisliklerden. Haricilik meselesine bakın. Caferilik meselesine bakın. Tamamen bunların çıkma meselesi nedir? Akıl. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir mesele olduğunda cevap veremeyince ne yapıyordu? Suyusun. bekliyordum gökten haberi bekliyordum vahiy gelirse konuşuyordum sahabeye bakıyorsun kitap sünnet bilmiyorum bunun üçünü <gülüyor> de ilimdir diyordum bugün hacı bayram şak şakçıları ceblerinde şeker dolu gibi soruyu sordum kitap teyi veriyor bir tayammüm meselesinde yıllarca fetva gurlu başkanlığını yapan adam hocam tayammüm nasıl diye anlattığımda Başladı. Ben şöyle baktım, Cık, bu da mı yok hocam? Vallahi benim bildiğim. Allah böyle、ah. bize neler öğrettiler ya diyor. Ya bunu söyleyen yüksek İslam entusi merzunu ve her gün o kanala mı şeyde fetvaya çıkan çok iyi niyetli bir insan bunlar. Düşünün bunlar alim gözüyle insanlara ne anlatıyorlar? Dini anlatıyorlar ama. Allah ve Resulünün dışında anlatıyorlar. Yani ya icmai <gülüyor> ya kıyas anlatıyorlar. İnsan olarak altın gibi insan. Çok karakterli insanlar. Ama bunların öğrendikleri akide, akide nedir? Değil. İlk öğrendikleri nedir? Biraz ileriki derslerde gelecek. Kelam. Kelam nedir biliyor musunuz? Abdullah İbni Mübarek ne diyor? Allah kendisinden razı olsun. Biliyorsunuz tabiinden alimlerimiz mi? Falan falan diyor sana hadis rivayet ettiğinde ne al? Onları al kabul et. Sikadır. Aman. Ben böyle düşünüyorum. Bu da böyledir diyorsa al diyor tuvaletin deliğini. İşte kelam odur diyor. Ve Ebu Hanife'nin oğlu geliyor Abdullah. Babacığım diyor ben bugün çok güzel bir iş yaptım. Ne yaptım? Altı saat kelam yaptım. Oğlum kelamla uğraşma, onunla uğraşmak zındıklıktır.、Diyor. Yani kafirliktir diyor. İyi、e、ama baba diyor, sen de diyor hep kelam yapıyordun. Hani övülmek için gelip, oğlum kelamla uğraşmak zındıklıktır diyor. Bunu fıkıl ekberde talebeleri İmam Yusuf, Zülfer, Muhammed ne yapıyor? Naklediyorlar kardeşlerim. Kelam neymiş? Zındıklıktır. Ondan sonra İmam Malik aynı kelimeyi kullanmıştır. Kelamdan uğraşa nedir zındıkllıktır. Demek ki kelam bizim şeyimiz nedir? Değil kanlıktır. Akide neymiş? Kaynak Allah'ın Kitabı ve Resulullah'ın sahih sünneti. Neden sahih sünneti? Az doğruya girelim. Bugün toplumda doğruyım diyen yolda gidenlerle aramızdaki ayrılığın bir sebebi de sahih sünnet değil, sünnet dedikleri için. Bunu biliyor musunuz? Biliyorsunuz kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümüyle, vefatıyla günümüze kadar baya bir süreç geçmiştir. Bu süreç birçok fitneye ne olmuştur? Gebe olmuştur. Birçok hadis uydurulmuş, birçok ibadetler uydurulmuş, birçok meseleler gündeme gelmiş. Böyle meselelerin içinde Mesela hadis uydurma sebeplerine bakın. Birinci sebep nedir biliyor musunuz? He? Hep insanlara iyilik yapma, başka bir şey değil. Niye çıkardın ana akşamın ay sarasında diyorsun evvabın namazını? Diyor ki insanlar diyor bu vakitte boş geçirdi, ölürken itiraf ediyor. Boş geçmesin diyor. İki de bir selamını, evvabın namazını uydurdum diyor. Küfe'de bir ağlıp sanki ona düştü. Sana ne yağ geçerse geçsin, gitsin adam yemeğini yipsin, şunu yapsın. Yok. İyi niyet adına. Bir de diyor ki eğer ikide bir selam verirsen kabir nur namazı olarak da niyet edersen kabir azabından da emin olursun. Oh. Bugün Sofiler nebzı kılar? Ben de yıllardır kıldım. Bu hadisin uydurma olduğunu görene kadar. İnsan kabir azabından emin olmak istemez mi? Ama sırf hayır için ne yapıyorlar? Uyduruyorlar. Pazartesi günü diyor yüz rekat namaz kılarsan salı günü diyor şundan kılarsan bir de çekirlerine giriyor şimdi birinci rekatta diyor kafirün ikinci de ihlas okuyacaksın diyorsun ikişer rekatta da ne yapacaksın selam vereceksin adam o kadar güzel tarif ediyor ki tabi bunu tarif eden hüccet-ül、e, islam innam-ı gazali ihya-i ulum-üttün de olursa senetsizde sefetsizde oraya yazarsa adam dinden diye hemen alıyor ne yapıyor hayatına geçiriyor ne zamana kadar Bir tane kardeşimiz karşısına çıkıyor diyor ki ya kardeş iyi hoş da Allah Resulü'nün gece namazı on bir rekat. İki de sabaha sünnetini katarsa on üç bunun dışında ne yapmamış ömrü boyunca hiç geçmemiş sen yaparsan anca bunu yap diyor şimdi. Olur mu Ramazan diyor ya namaz kılmakta ne var diyor. Sen diyor hiç yani dinde de gözün yok amelde de yapmıyorsan kendin yapma bana da ne yapma karışma diyor şimdi. Kıvral bildiğin kadar, ya kıvral bildiğin kadar da biz tarla yapmıyoruz, çorba yapmıyoruz, ev yapmıyoruz. Allah Resulunun bu ibadetinden razı olmuş. Sen o kadar yap ya. Doğruyu yapmayan, vallahi yanlışta bir yere var. Amas. Varırsa dancak da yâkerlik yapar. Allah Resulü o kadar yapmışsa, Ali sallallahu aleyhi ve sellem. Allah da ondan razı olmuşsa, biz o kadar yapmayan çalışalım. Ne yapar? Yeter. Yeter çünkü ne diyor? Sahabenin hem de önde gelenlerin isimlerini sıkletmeyeceğim. Ayçanemize geliyorlar. Gecen namazından soruyorlar, nafile oruçlarından soruyorlar, gece uykusundan evliliğinden soruyorlar. Hepsi azımsıyor, değil mi? Evet. İşte ben evlenmeyeceğim. Öbürü diyor ki ben her gün oruç tutacağım. Öbürü diyor ki ben sabah kadar uyumayacağım. Falan falan. Allah resul de kapıda duyuyor. Hiçbir şey demiyor, geliyor hupteye çıkıyor. Allah hamd ediyor, akabinde diyor ki. Birilerine ne oluyor ki diyor, şöyle şöyle diyorlar. Ben gecenin bir kısmında uyurum, bir kısmında nafile madet kılarım. Hanımlarla da evlendirip, oruç da tutarım, bırakırım. İşte bu benim sünnetimdir. Kim buna uyarsa, bendendir. Kim de benim sünnetimden yüz <gülüyor> çevirirse, yani kendine göre bir yol tutarsa, kafasına göre bir şey koyarsa, nedir? Benden tutar. İşte Akide dediğimiz şey Allah'ın kitabı Resulullah'ın sahih sünnetidir. Kardeşlerim yol boyunca bidatlar çoğalınca yıllar geçtikçe ve sünnet ehli dışlanıp bidat ehli ön plana çıkınca hadisçiler de bazen kafaları karışmış. Onlar da şöyle bir söz söylemişler Akide'de bidatla amel etmektense Zayıf hadisle de amel edilir gibi bir tercihte bulunmuşlar. Bugün ehl-i sünnetim diyen gittiğimiz yolda, ev kaldırmalarda, bazı ibadetlerde, ikindinin sünnetinde falan da filan da bazı meselelerde anlaşamadığımız noktaların altında yatan sebep de budur. Mesela benim itikadımda ki sizin itikadınızın da böyle olduğu inancındayım. Allah'ın kitabı, Resulullah'ın Sünnet. sahih sünneti. Zayıf hadiste amel ne yapılır mı edilmez. İşte zayıflan amel edildi mi edenden etmeyen arasında ne başlıyor müşkunatlar, ihtilaflar başlıyor ve bunu halledemez hale geliyoruz. Allah bizlere hayır versin. Demek ki bizim kabul edeceğimiz ve bizi bölmeyen, parçalanmayan, doğruya getiren neymiş? Nisa 59'da gelen neyse akidemizde neymiş oymuş. Neydi ayetimiz? Şöyle bir tekrar hatırlyalım. Allah'a itaat edin, Resul'a itaat edin. Bunlar mutlak sigaylan geliyor. Sizden olan emif sahiplerine de yani bu ikisine uydüğü müddetçe devam ediyor ayet kalmıyor. Herhangi bir meselede ihtilafımı düştünüz. Nekerelik eğilir. Fişi indir. Yani her meselede Allah'ın kitabına Resul, sünneti. Resulullah'ın sünneti. sünnetine. Bakın itaatta kaç merci vardı? Allah, Allah. Resul ve、sastörü. İhtilaf'ta ne oldu? Bu gitti. İtaatta var ama ihtilaf da demek ki hal çaresi insan değil kardeşlerim. Bunu anladınız mı? Orada bir şer düşüyor ama. ahiret gününe iman ediyorsanız、Tabii. diyor. Meseleyi Kur'an Mesih'inlerine getirdim diyor. Şimdi, ona geleceğim şimdi. Şimdi itaattaki ile ihtilaftaki meselede bir tane eksiklik var. İtaatta Allah Resul, ihtilafta da Allah Resul, müşterekliği anlatıyorum. İtaatta bir şey daha var. Ne var? Emir sahipleri. Emir sahipleri. Şimdi bazıları diyor ki kardeşlerim, bazıları diyorsan bu bizim taraftır bakın. Bazıları diyor ki, Buradaki emir sahipleri de ilim ehlidir diyor. Yani sözü dinlenir, Allah'ın dinini bilen. İyi de Allah aciz mi kaldı onu demekten? İhtilaf ettiğinde ne emir ne de alim söz konusu. Ne söz konusu? Allah ve Resul. Yani zan ifade etmeyen iki şey var. Allah ve Resul'dur. İman ederken biz La İlahe İllallah dememiz yeterli mi?、Evet. Ne dememiz gerekiyor?、Amin. Peygamberi de katacağız. Harun Hoca'nın 35 tane yaptığı ders hep ikinci rükünle alakalıydı. Tamamen. Ne yaptık? Hep bunların rükünlerini işledik. Bunun yanına başka bir peygamber bile ilave edemiyorsak dinden çıkmaya sebepse başka kimi ilave edeceğiz? Öyleyse İman ederken esas neyse ihtilaf ettiğimizdeki esas da nedir gideceğimiz orasıdır. Bunun dışında hiçbir zaman bizim doğruyu bulmamız nedir mümkün değil. Bakın burada bir usul daha var Nisa 82'de. Hiç düşünmiyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Eğer bu Kur'an Allah'tan gayrından gelseydi ne olurdu? olurdu. Çok, çok çelişki, ihtilafa olurdu ya.、Yani. Bugün Kuranda çelişki, ihtilafa düşenler var mı? Var、evet. mı? Şimdi çelişki bizde var. Gayet normal. Biz insanız. İnsan olmamız hasebiyle herkesin bakışı nedir? Farklı. Mesela demin torun ne dedi? Dede küçük görünüyün oğlum. Bakana göre değişir. Adam kendini büyük görüyorsa benim o kula küçük görecek. Doğru mu? Bu böyledir. Ben yüz otuz kiloyum, bir doksan ikiyim. Eğer küçük görüyorsa kendini büyük görelim. Şimdi bakana göre bu değişince meseleler de böyle oluyor işte. Ama Allah ve Resul bunların hangisinde şüpheye düşerse sen inancını ne yaparsın? Kaybedersin. Doğruyu bulman nedir? Mümkün değil. Öyleyse ibret İman ederken de, ihtilaf ederken de aynı merci olacak. Doğu'daki adam da seninle aynı yerdedir. Bundan yüz yıl önce yaşayan adam da seninle aynı görüştedir. Bundan sonra eğer yüz yıl varsa, yamete kadar Müslümanlar da seninle ne diyor? Aynı yerdedir. Santim ne yapmaz, sapmaz. Bir zaman birisi geldi, benden bazı şeyler istedi. Konuşuyoruz, bir türlü amaçlamadık. Anlaşamamamızın anlaşamamamızın tek sebebi edilleyi şeriyeyi dörde beşe çıkarmasında. Dedim ki gel Fransız nüntte konuşalım. Seninle anlaşamadığımız hiçbir şey yok. Ama icmaya kıyası girersen o zaman biz seninle ne yapamayız? Anlaşamayız. Onun için kardeşlerim bugün insanların ayrıldığı nokta zan girdiğinde başlıyor. Anladınız mı zanın ne olduğunu? Bugün mesela icmaya örnek olarak ne getirirler biliyor musunuz? Allah kendisine rahmet etsin. İmam Şafii'nin bir vakası var. Okudunuz mu hiç? İmam Şafii'ye birisi geliyor diyor ki sen diyor Edirle'i şeriyeye iki'nin yanına birini eklemişsin. Sen diyor buna ya delilini getirirsin ya da ne yapamam karışmam diyor. Sana üç gün müfrette diyor. Üç gün sonra geleceğim. Sen bunun delilini vereceksin. Hoş. İmam-ı Şafir bulsa bile bu dinde delil mi? O da ayrı bir soru. Üçüncü gün geliyor. Kambur diye birisi. O da kim olduğu meçhul. Böyle bir vakıanın olup olmadığı da meçhul ama herkes konuşuyor bunu. İslam alimleri de bunu delil getiriyor. İcmayı kabul edenlerin hepsinin hatta bizim tarafından icma'ya kıyas diye kitap yazanlar da bunun üzerine yazıyor. Eleştirme babından demiyorum. Koca koca alimler bize düşmez. Öyle benim gibi. Bana hiç düşmez eleştirme. Şimdi orada kambur soruyor. Hangi ayet? Hüda beyan olduktan sonra o müminlerin iman ettiği gibi iman etmezseniz, peygambere muhalefet ederseniz sizi olduğunuz yerde bırakır cehenneme atarız. Orası ne kötü dönüş yeridir. Devamış hafi bu ayeti okuyor. Ha diyor tamam. Eğer bunu getirmeseydim karışmazdım. Bir çekiyor gidiyor ve bu bize bu icma da delil oluyor. Ya hangi akıl mantık bunu kabul eder? Yani hangi sahabe Allah onlardan razı olsun Peygamberimizden sonra oturmuş bu böyledir diye icma etmişti. Ondan sonra ümmet onların icmasını kabul etmiş. Mesela en basit mesele Ebu Bekir radıyallahu an. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra en hayırlı değil mi? Evet, evet. Temettü haccını yasaklamış mı? Evet, evet. Halife、Ebu、Ömer de yasaklamış mı? Evet, evet. Peki sahabe bununla yasağını kabul etmiş mi? Niye icma etmemişler? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demiyor mu? Üçüncü derste mi ne işleyeceğim? Benden sonra Ra'aç talifelerime oyun adısını şart edeceğim Allah izin verirse. Peki Ra'aç talifelerden kaset Ebu Bekir Ömer değil mi? Evet. Peki neden tutulmuyor bu? Doğru değil onun için. Çünkü Ebu Bekir ve Ömer Allah kendilerine rahmet etsin bu meselenin izahında anlayışında Allah Resulü'nün yanında değillerdi ki bu hatayı yaptılar. Ama sahabenin en küçüklerinden İbn Abbas onların hatasını ne yapmış? Düzeltmiştir. Allah ondan razı olsun. Allah hepsinden razı olsun. Eğer biz bir şeyle icma edeceksek kardeşlerim sahabenin yaptığı bir şeyle icma etmemiz gerekmez mi? E peki yanlışında onlar bile icma etmemişse、e、biz nasıl yaparız bu icmayı? Bugün bir ümmet diye çıkmış Şia bu toplumun kaçta kaç iman ettiğim diye az bir rakam mı? Bugün Orta Doğu kan gölüne dönmüşse Irak bugün dirilmediyse Azerbaycan bugün Rus devletlerinde birçok müşkunat varsa bunların Şialarım, Rafaizeler yüzündendir ve sionistlerin işbirliği yaptıklarındandır. Bugün Suriye'deki kan gövdeyi götürüyor birçok cephenin oluşması yine altında İran'dır. Ve onun mezhepler savaşıdır. E peki bu toplumun yani bu ümmetin kaçta kaçı? E biz onların Ebu Bekir ve Ömer şeytandır sözünü kabul mü edeceğiz icmalarını? Veyahut biz bu Kur'an'ı kabul etmiyoruz. Fatıma'ya Cibril geldi gitti geldi gitti onda 17 bin ayet var. Sizin Kur'an'dan bir tanesi yok sözlerine kabul mü edeceğiz kardeşlerimiz? Veyahut ahlakım izin vermiyor. O kadar pislikleri var ki mutada şunda bunda veya başka başka meselelerde icma etmiş bunlar. Biz bunları kabul mü edeceğiz? Öyleyse akide dediğimizde kıyamete kadar insanları bağlayan ancak Allah'ın kitabı Resulullah'ın sahih sünnetidir. Helalda, haramda, ahkamda, hatlerde böyledir. Bugün bakın hırsızlık yapan bir insanın eline ne yapıyorlar? Kesmiyorlar. Ee, fare yuvası gibi olduk bütün ümmetin evleri. Hırsızlık girilmeyen yer yok. Veyahut dolandırıcılığın <gülüyor> haddi hesabı yok. Valla bizim esnafı bir dolandırmışlar anlatsam küçük dilinizi yıkarsınız. Yani bana benim düşmemem de dükkanı ben biraz geç açıyorum. Erken kapatıyorum. Her zaman gitmiyorum. Evde çalışıyorum. Ben de ondan düşmemişim. Yoksa en önde düşecekler adamlardan birisi de benim. Şeytanın aklına gelmeyecek şeyler yapmışlar. Projeler. Kes bunların ellerini çaprazlama. Koyuver şuraya bakayım bir. Hadi bakayım. Bir daha yapsın bakayım. Gözlerine milimi çek. Koy sokağın ortasında. Toprağı böyle yalaya yalaya ölsünler. Bak bakayım bir daha insanlar dolandırıyor lan. Bir daha bu eşkıyalığı yapabiliyorlar mı? Yani buradan demek istediğim eğer insanlara bırakırsan bu helalı, haramı akideyi ne yaparlar? Herkes istediği gibi. Geçmiş ümmet ne yapmış? Zenginleri zina ettiğinde taşlamamışlar. Affetmişler yani canlarını. Fakirler yaptığında ne yapmışlar? Rejim etmişler, öldürmüşler. Buna döner kardeşlerim. Ve bugün de dönmüş ve Bugün tasavvuf şeyhleri masum. Ne yaparlarsa yapsınlar. Sen onları ne halde görürsen gör. Sen o zahiren gördüğün. Oho datinin neler var. Ne deryalarda o tavuklar geliyor çıkıyor falan. Bir sürü pislikleri kitaplar dolusu. Ve bugün Müslümanların zedelenmesi bu. Alın bir mesnevi bir okuyun baş tarafı. Sağından solundan önünden arkasından. Batıl bunun yaklaşamaz. Bunların hepsi Allah kelamıdır diyor. Yani、dilin varmıyor gidip içindeki meseleleri anlatmaya, gidin internetten mevlana deyin, nokta nokta deyin çıkar. Veyahut birçok şeyler. Nasıl bunlar Allah kelamı olmuş onu? Öyleyse bunların doğru ya da yanlışlığını ayırt edecek tek kantar var. Allah'ın kitabı Resulullah'ın sahil sünneti kardeşleri. Onun dışında hiçbir şey bunu ne yapamaz? Ölçemez, doğruya götüremez. Kardeşlerim bu konu hakkında、e, yani akide hakkında birçok kitaplar vardır. Bu kitaplardan、e, bize ilk gelenlerden birincisi、e, bu şerefi alan、e, Fıkıl Ekber'dir. İmam Ebu Hanife'ye nispet edilen bir iman artar eksilir meselesinde müşkülat vardır. Çünkü biz tercüme edip şerh ettiğimiz için madde madde hepsini biliyorum yazılan. Onun dışında kusursuz bir akide kitabıdır. Hatta hiç Taha ve Akidesi diye bir kitap duydunuz mu?、He? Bu da fıkıh-ı ekberin şerhıdır. Bizim Ehl-i Sünnet'in okuduğu bu Ebu, İmam Ebu Hanife'nin fıkıh-ı ekberidir. Yani onun şerh-ı maiyetindedir. Ve bütün selefte ne yapar? Bu kitabı okur. Aslında bu İmam Ebu Hanife'nin nedir? Akide kitabıdır. İlk budur. Buna Usulü Din diye de isim verilerek yazılanlar olmuştur. Bu şekilde de basanlardan bir tanesi İbn Hazımdır, Allah kendisine rahmet etsin. Onun da bu yönü güzel eserleri vardır. Yani bu tür Akide kitabı günümüze kadar ne yapmıştır, yazılarak gelmiştir ve、e, alimlerimiz bu konuda çok çok güzel çalışmalar yapmıştır. Allah kendilerinden razı olsun.、E, en son yani şu Türk toplumunda kardeşlerin şu an、e, en son saydığımda 36 tane ehli sünnet itikadına dair kitap okudum ben. Çıkanları şöyle bir saydım. Böyle elden basılanlar hariç, resmi olarak. Bunlardan ellen tutulur, Allah'ın dinini, Resulullah'ın sünnetini anlatan bir tane kitap bulamazsınız. En son, doğru ya da yanlış yolda artık nerede gittiklerini ben de bilmiyorum ama basılan kitaplar güzel. Kuraba'dan Ümmürkura'dan, Polenden, hadis yayınlarından çıkan akideyle alakalı kitaplar ümmetin ışığı haline gelmiştir. Yani bu kitaplar olmasa böyle bir yayın evlerinden akideyle alakalı kitaplar çıkmasın, bugün bizler akideyi öğrenecek maddemaddede inanık kitabımız yok. Alıyorsun eline akide kitabı Allah semadadır diyen kafirdir, müşludir. kabul ezabını kabul eden müşriktür, falan şöyledir, filan böyledir veyahut birçok meseleleri tevil etmişler, uydurma hadislerle bize akide diye ne yapmışlar? Yüktürmüşler. Veyahut dört mezhebi anlatan meselelere bakın, mesela bir Hanefi mezhebinin bir tane böyle akide kitabını biliyor musunuz? İmanı anlatan bir İmam-ı Şafi'nin veya Şafi mezhebinin veyahut diğer mezheplerin yok, üzerlerinde durmamış. Hep Piyasada bulduklarınız ne ilmihali? Falanın ilmihalı, filanın ilmihalı. Bir parnak bile nelere mesele oluyor. Gidin bakın, yani ilmihal kitapları <gülüyor> evlere şenlik yani. Evlere şenlik. Ama ilmin hali dediğin zaman Allah'ın kitabı, Resulullah'ın şimdidir. Bunun dışındakinin olması nedir? Mümkün değil. İlmihal dedikleri kitaplarda kardeşlerim, mesela、yani、çok detayına girmiyorum. Yaptıkları pisliklere, yani verdikleri fetbahlara, ta sahabelere <gülüyor> ulaştırdıkları, attıkları iftiralarla ne yapmışlar? Delil mesnet isnad、e, etmişler ki ben mahalakım izin vermiyor bu meselelere zikretmeyi, hatta böyle bir şeylerin yayılmasını istemiyorum. Yani ilmihallerindeki o çirkin şeye ta sahabeye dayandırarak bir de hadis soydurmuşlar, oraya koymuşlar. Böyle böyle yaparsan bak bunu İbn-i Ömer de yapmış. İşte Ebu Kureyre de böyle yapmış. Tipinde ne yapmışlar? Maddeler koymuşlar. Peki kardeşlerim, İlmihal'i bırakıp da Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine gittiğinizde bunu yapabilir misiniz? Allah'ın ayetinde hadi, şüphe duyulmaz.、Şey、şüphe. Duymak isteyen duyar tabi o ayrı <gülüyor> dinle. Ama Resulullah'ın sünnetinde de ne vardır? Bir silsile vardır. Senet zinciri vardır. Buna bakılır. Sağ hadisler ne yapılır? Amel edilir. Hiçbirine iftira ne yapamazsın? Yapamazsın. Onu ne yapacaksın? İspat edeceksin. Mesela geçen bir kardeşimiz bir soru sordu. Hakkını helal etsin. Ben şöyle bir düşündüm. Bu nereden olur? Ya internetten ya okuduğu bir kitaptan <gülüyor> ya da bir ortamda duymuştur dedi. Şimdi sünneti inkar edebilmek için Peygamberin dindeki şanını kırabilmek için, Sünnetin vahiyini zedleyebilmek için neylen uğraşırlar? Bir, Peygamber Aleyhisselam'a sihir yapılup yapılmama meselesi. İki, Peygamber Efendimizin intihara meyillettiğinden bahsederler ve esâri olan Mustafa İslamoğlu kitaplarında, Mevdu di kitaplarında Hamidullah İslam siyerinde hüzün yıllarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dağın yanına gelip gelip kendini atmaya çalıştığı, gelip gelip yanına atmaya en son attığında da ciblilin yakalayıp çektiğini anlatır. Şimdi bunlar nedir? Sırf sünneti bombalamak için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dindeki hüccetliğini zedelemek için söylenen ve Kur'an önde yani bu bize yeter diyorlar. ipinde getirdikleri nelerdir? Meselelerdir. Hiçbirini bırakmamışlardır. Peygamberle uğraştıkları gibi sahabenin hepsinden uğraşmamışlar. Kimle uğraşmışlar?、Evet. Ebu Kureyli ile uğraşmışlar. Yeter. Yani bir tanesine çamur attım öbürü ne yapıyor? Geliyor sikalığını. Halbuki bak 35 ders işledik. Peygamber aleyhisselamın vasıflarıyla İsmet sıfatı, günah işlememe sıfatı değil mi? Birçok sıfatları Hem bunu söyleyecek hem de bir peygamber intihara kalkışacak. Bunlar akideye nedir? Ters olan meselelerdir. Çünkü İslam temelleriyle bakılır. Onun için akide dediğimizde Allah'ın kitabı Resulullah'ın sünnetidir. Onun dışında hiçbir söz bina etmemektir. Ve bunda da kitaplara dikkat edeceksiniz. Müslüm'ün dört nolu rivayeti nedir? Şüphesiz ki bu din Bir ilimdir. Kimden aldığınıza ne yapacağınız? Dikkat edeceksiniz. Hani meselelerde bazen isimler zikrediyoruz. Kardeşler zikretmeyin diyor da. Mesela zikretmemizin sebebi nedir? Ehli sünnetin itikadlarından birisi diye derslerde gelecek. Fırkayı, dalleyi, çarşaf çarşaf diyor. Sokak sokak. Çarşı çarşı ifşa edin. İnsanlar bunların hatalarına ne yapmasın? Düşmesin diyor. Bu bizim itikadımızdır kardeşlerim. Adam bir tefsir yazmış. Adam denir mi bilmiyorum. Bunlara da zevat diyelim daha güzel ifade olur, hem daha kâr etmek istemiyoruz. Necim üç dörtte sunnet vahidir diyor tefsirinde. Zevat, zevat diyoruz. Devam ediyor. Embiyas suresine geliyor. Elli dokuzdan altmış beşte bir hadis zikte diyor. Ayetin tefsirinde. Ayet İbrahim Ali sallamdan alakalı bir kısa. İbrahim üç yerde yalan söylemiştir. Hadisini zikrediyor ve diyor ki hemen şerhde bunu diyor Bukhari Müslüm gibi rivayet perest duydurmuştur diyor. Bakın şimdi bunu maddeliyorum kardeşler. Yediği halta bakın. Bir, hadisi yazdı mı? Söyledi mi? Hadis İbrahim Aleyhisselam'ın üç yerde yalan söylediğini söylüyor. Peygamberler yalan söyler mi? Söylemez. Öyleyse bu sözde İki peygamber de yalan söylemez. İbrahim Aleyhisselam da peygamber, Allah Resulü de peygamber. Bak yazarak anlatalım bunu. Şimdi Allah Resulü böyle bir şey demişse, bu sözün akabini bir dinlemek lazım. Bu dinde bize bir ruhsat mı geliyor acaba? Bu yalandı ama bildiğimiz gibi bir yalan değil mi? Ne yapacağız? Gerisini düşüneceğiz. Çünkü sahabe, Allah onlardan razı olsun, hadis rivayet ederlerken, Sıkmıyorum değil mi? Hadis sıvayet ederken ne diyorlar? Yalan söylemesi mümkün olmayan o zat şöyle dedi diyor. Bakın bu ifade çok önemli. Yalan söylemesi mümkün olmayan bir zat diyor ki İbrahim Üçer de yalan söyledi. Bu zat da zevatta diyor ki peygamberler yalan söylemez. Tuttu Allah Resulü ne duruma düştü? Yalancı duruma. Bir peygamberi yalancılıkla dinam ettiler. Şimdi peygamberimizi kurtarıyor bu zevah. Bukhari Müslüm gibi diyor rivayet perestler, putperest tipinde yani ne gelirse alır diyen bunlar diyor hadis uydurmuş diyor. Muhammed'i yüceltip onu açatmak için diyor. Akabinde ne diyor bakın. Hadis ne kadar sahip olursa olsun raviler ne kadar sika güvenilir olursa olsun Ahlâ ve mantığa uymadıkça hadis alınmaz. Bu eşari itikadıdır. Ve bir adam tamam ben henüz net değilim ben eşari itikadına sahibim desen ve bu ayeti izah ederken desen ki bu ahlâ mantığa uymuyor sana gene en insaflan bakılmaz mı? Ama sen burada bir peygamberi ahlarca bir peygamberi yalancı duruma düşürürsen ve peygamberi de ahlamak için gider bu ümmetin E, sahih kabul ettiği her uydurma zayıf deyip gidip araştıranın kafası kırıldığı Kur'an'dan sonra Kur'an niteliğinde Buhari'ye, Müslüme iftira atarsan bu iftira peygamberedir ve dinde hiçbir şey ne yapmaz? Kalmaz ve senin akiden akla ve mantığa uymayan hadisleri çöpe atarsan senin aklına, senden sonraki aklıyla, senden sonraki aklıyla dine bir şeylerin gireceğinin nesidir? işaretleridir onun için kardeşlerim kimden aldığımıza ne yapacağız çok dikkat edeceğiz bugün bakın şu ümmette hariciyim diyen tekfirciyim diyen insanların bu duruma düşmelerinin sebeplerinden birisi dört terim diye bir kitap vardır milletin eline Kur'an gibi hemen onu tuttururlar sen bunları bir oku bakın ulan dinde dört tane mi var terim dört tane mi kavram var Ohu Kur'anı veya yoldaki işaretle Ohu Kur'anı sana ne kadar işareti gösterir. Ama birinin akılcı, öbürünün başka bir akılcılığından topluma, anasına, babasına, millete, alimlere artık kafir gözüyle bakarlar ve artık akideyi bu insanlara anlatmanız mümkün değil. Birisi çıkıyor. Hehe, he, siz daha hala elimden ne uğraşıyorsunuz? Siz asla cihattan bile konuşamazsınız. Siz şunu yapamazsınız. Biz her şeyi yaparız arkadaşlar. İslam'ın emrettiği her neyse biz bunun hepsini yaparız. Birini bırakıp da birini ne yapmayız? Oraya buraya atmayız. İslam bir bütündür. O zikri alıp orada kalır. O onu alıp orada kalır. Biz hepsini alıp hepsini gücümüz nispetinde hayatımıza ne yaparız? Geçirmek zorundayız. Ne birine fazla ağırlık veririz ne birine eksik. Tam verdiğin zaman sen tam bir Müslüman olursun. Ölçün de doğru olur. Ama oraya biraz mesela şöyle düşünün. Hizbut Tahrir diye bir grup var. Şuraya bir honi takmışlar. Honi biliyorsunuz ne olduğunu biliyor musunuz? Hani ineğe sağırlar da süt sağa sola dökülmesin diye şöyle geniş ağızlı koyarlar. Sütü buradan dökeler hep dolar ya. Getir.、Şşt. Buradan ayet hilafet olarak çıkar. Dök. Buradan hadis ne çıkar? Hilafet olarak çıkar. Yani horiyi koyuyor her fırka. Her getirdiği ayeti, hadisi kendi renginde dolduruyor. Olmaz arkadaşlar. Allah ne diyorsa Resul'da ne diyorsa bu budur. Bunun dışındakine çıktığını Allah'ın boyasıyla değil. Sen artık ne yapıyorsun? Kendi renginden boyuyorsun. Ve kendi rengine uymayanın yanına ne yapmıyorsun? Ne yapmıyorsun? kabul etmiyorsun işte akide dediğimizde Allah'ın kitabı ve Resulullah'a nedir? Sahih sünnetidir bunun üzerine hiçbir söz, görüş bina etmemedir bu her kim olursa olsun kardeşlerim bina ettiğiniz an mesela şöyle düşünün demin Allah nerede diye bir soru sordu ne dediydim kardeşim Ben, dedi、meklidim. aynı şeyi söyle. Nerede? Allah her yerde. Nereden arsan? Oradadır. Arkadaşımız öyle dedi. Okumuş birisi Allah'ın kitabını okumuş birine sorduğumuzda aynı cümleyi ne yapmaz? Allah nerede? Gökyüzü, açlı. Bu da ne yapıyor? O duyduğunu o da okuduğunu. Yani biri ilimle mesnetli, biri de mesnetsiz. İkisininki de akide mi? Öyleyse akidenin doğrusunu ayırt etme, yanlışını ayırt etme Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetidir. Bunun içine zan, akıl, insan girdi mi sütün bozulmasından daha beter bozulur ve netlik ne yapamaz anlaşılmaz. Evet bugün inşallah bu kadar yeterli. Bundan sonraki derslerimizde ehl-i sünnet kelimesi, ehl-i sünnetin kimler olduğunu bahsediyoruz. Ve cemaat nedir, cemaatin kimler olduğunu, bir ibadetin kabulündeki esaslar nedir, uyulması gereken naslar nelerdir, bunların üzerine olacak inşallah. Subhanak e Allahumma, ve bilmek eşşeden la lahe illa anta istafruke ve bilmek. Ve alhamdulillah.